Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Cumanız mübarek olsun Allahu Teala Hazretleri cümlenizi sevdiği kul eylesin. hem dünyada hem ahirette bahtiyar eylesin cennetiyle cemaliyle taltif eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Zerri Gıfari radıyallahu anh'ten İbn Asakir'in rivayet ettiği bir hadisi şerifiyle bu cuma sohbetime bu sefer e, İstanbul'dan Efendim başlamak istiyorum. Ekseriyetle e, seyahatte oluyorum ve e, başka bir ilden veya ilçeden size sesleniyordum. Bu sefer nadir de olsa İstanbul'dan seslenme durumu oldu. Allah rahmet eylesin cümle ulemaya, efendim geçmişlerimize, fazıl, kamil kimselere, Nasreddin Hoca'ya hanımını şikayet etmişler. Demişler ki hanımına bir şey söyle çok geziyor. Hoca efendi demişler. Yo demiş hanımın günahını almayın. O kadar çok gezmiyor. Gezseydi arada bizim eve de uğrardı demiş. Ben de arada İstanbul'da böyle konuşmak nasip oluyor. İstanbullu olduğum halde e, o duruma benzedi durumum. Evet bu latifeden sonra hadis-i şerife okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahzene fima bakıya gufure lehu ma madal. Rümen eshae fima bakiye uhize uh, bima mada ve ma bakiye. Sadaka Rasulullah fima kal ev kal. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri bana dua edin ben duanızı kabul ederim buyurmuş. Kesin ve kadere rabbukumud'uni esteciplekum. Sonra e, ve inni legaffarul limen tabe ve amene. Amile Salih Han, efendim ben e, iman edip de efendim gerek gereğince kulluk vazifeleri yapanları çok affı mağfiret edeceğim gafvarım diye ayet-i kerime var. Efendim pek çok ayet-i kerimeler var. Biliyoruz, ümitliyiz, sevinçliyiz ki Allahu Teala hazretleri günahkar da olsa kullarını bağışlıyor. Tevbe edenleri seviyor. İn Allah'a yuhibbud tevab'in ve yuhibbul mudat Tevbe edenleri, tevbekar kulları sevdiğini bildiriyor. Şimdi biliyorsunuz insanın tevbesi aslında. Bir kesin dönüş demektir. İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman Müslüman olmayan bir kimse imana gelse Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse hayatının akışını değiştirse Efendim hayata bakışını değiştirse davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler. Bunu da biliyoruz. Bu hadis-i şerifte efendim bu konunun devamıyla ilgili bir bilgi kazanmış olacağız. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ''Men ahsene fîmâ bakıya gufurellehu ma mada. ''Kim Efendim tevbe ettikten sonraki yaşamında, ömründe iyi kulluk yaparsa, iyilik yaparsa, kulluğunu Allah'ın istediği tarzda yaparsa bu tevbesinden önceki geçmiş günahları Allah tarafından affı mağfiret olunur. Neden? Artık dönüşünün samimi olduğunu ispat etti. Döndü. Dönüşünde de sebat gösterdi. Efendim iyi bir kul oldu. İyi bir yolda devamlı gidiyor. Tamam. Bunun geçmiş günahlarını Allahu Teala Hazretleri affı mağfiret eder. Ama ve men esâ fîmâ bakîye. Uğze bîmâ madâ ve ma bakîye. Geriye kalan zamanında kötülük ederse sonra hem geçmişte işlediği günahlardan yakasına yapışılır, hem de daha sonraki işlediklerinden yakasına yapışılır, sorgu ve sual sorulur, hesaba çekilir, cezası verilir. Demek ki insan tevbesinde sadık olmalı, Tevbesini bozmamaya çok gayret etmeli. Efendim dönüşü erkekçe, mertçe, efendim samimi olmalı, sağlam olmalı, tam olmalı, kesin olmalı. Artık imandan sonra geriye dönmemeye, efendim bir güzel yola döndükten sonra eski hatalarını tekrar işlememeye çok gayret etmeli. Tabii bu hadis-i şerif, filmin şöyle anlaşılması da mümkün. E, çünkü if ibareler ona da müsait. İnsanın ömrü var. Bu ömür üçe al ayrılıyor. Çocukluk, efendim e, olgunluk, ihtiyarlık. E, çocukluk devresi tabii e, bir devresi muaf, yani kusurları bağışlanıyor. Çocuk olduğu için henüz sorumluluk çağında olmadığı için bağışlanıyor. Ama gençlik ve olgunluk çevresi Devresi efendim artık sorumlu olduğu devre oluyor. Bir de ihtiyarlık devresi var. Yani insan ömrü devre devre tabaka tabaka ömründe başında hatalar işlemiş de olsa çocukluğunda hatalar affediliyor ama delikanlılığında insan daha çok hata ediyor. Çocukluğundan daha büyük hatalar ediyor. Çünkü adı üstünde o çağın delikanlılık çağı. Efendim o delikanlılık çağında hatalar etmiş oluyor filan. Ama sonlarına sonlarına doğru böyle hayatını güzelleştirip güzelleştirip iyi bir insan olma yönelirse, efendim kamil bir insan olursa, güzel huylu bir kul olursa bu ömrünün sonuna doğru çizgisi iyiye doğru gittiğinden geçmiş kusurlarını Allah affeder manasına da efendim daha geniş bir şey bu böyle. Efendim müjde olmuş oluyor o zaman. E, Allah affeder. Ama ömrünün nihayetinde de hani kırkından sonra azanı teneşir paklar demiş ecdadımız. E, artık yani insaf delikanlılık çağı geçmiş, olgunluk çağı gelmiş. Efendim esen rüzgarlar durulmuş, Çağlayan sular efendim sakinleşmiş. Hala efendim gaflette, günahta, isyanda devam ediyor. O zaman hem eskileri hem de o devrede o anda o zaman yaptıkları hepsi birden hesaba e, girer. Hepsinden cezalandırılır manasına da olabilir. Yani bir tevbesinden öncesi ve tevbesinden sonrası diye anlamak mümkün. Bir de ömrünün evveli ve emri, ömrünün geriye kalan e, mütebaki kısmı diye anlaşılır. Evet, insanın ee, ömrü ilerledikçe halini güzelleştirmesi lazım. İslam o bakımdan e, bize çok güzel kaideler veriyor. E, öğretiyor. Tavsiye buyuruyor. İki günü dahi müsavi olmayacak. İkinci günü birinciden daha güzel olacak. E, i̇kinci gün ömrünün daha sonraki bir devresi olduğuna göre daha sonraya, daha sonraya, daha sonraya doğru yaşadıkça, günler geçtikçe, yıllar geçtikçe insanın gittikçe bir şeyler kazanarak daha böyle güzel ahlaklı, daha sakin, daha tatlı, daha sevimli, daha olgun, daha erdemli, daha bilge, daha faziletli bir kimse, kimse haline gelmesi lazım. Yani geçen zamanlar ona bir şeyler kazandırmalı. Kötülüklerini bırakma efendim e, ve onlardan kurtulma efendim sonucu vermeli. E, ta iç zamanlardaki kötü alışkanlıkları ömrünün sonuna kadar devam etmemeli. E, Allahu Teala Hazretleri insan yapısını biliyor, nefsini biliyor, iç dünyasını biliyor. Ona musallat olan şeytanı biliyor. Dünyanın aldatıcı zevklerini biliyor. Onlar imtihan zaten. Onların karşısında tabi Efendim kulun e, şeyini Efendim düzelmesini sağlamak için ilaçlar göndermiş hastalıkları geçsin diye ve düzelmesi için fırsatlar ihsan eylemiş. bu fırsatlar nelerdir mesela bir gün içinde namaz vakitleridir insan ezanı duyunca camiye giderse tertemiz oluverir. verir Abdest alıp camiye gitti mi? Bu bir fırsattır. Hafta içinde cuma günleridir. Cuma günü insan gusül abdesti alırsa, tevbe ederse, camiye gidiverirse bir fırsat. He camide va va vaizleri dinler, hutbeleri efendim e, dinler, öteki insanları görür. Benim halim niye böyle der, insafa gelir kendisini düzeltebilir. Bir fırsat. Ramazanlar bir fırsat. Üç aylar. Recep Şaban Ramazan fırsat 3 aylarda insanın şeyle beraber Regaip Kandili ile beraber Recep'in biriyle beraber bunlar mübarek günler ve geceler şöyle toparlanması lazım. Allah işte bu vesileleri vermiş. Yani dinimizin ibadetleri aslında birer ilaç. İnsanın yapısındaki efendim tehlikeleri, hastalıkları efendim karşılayan, önleyen geçiren, tedavi eden birer ilaç. Onun için o ibadetlerin hikmetini anlamalı, onları aşk ile, şevk ile severek yapmalı ee, Müslümanlar. Öyle yaptığı zaman yavaş yavaş kurtulacak. Yani insan işin ne olduğunu farkına varmasa bile Allah'ın emirlerini tuttu mu, o emirler onu tedavi eder, o emirler onu olgunlaştırır, o emirler onu sonunda çok tatlı bir insan haline getirir. Evet, e, o halde ne yapmalıyız? Bu hadis-i şerifi duyduktan sonra yapmamız gereken şey nedir? Düzelmeye çalışmalıyız. Efendim, tövbe edip tövbemizde sabit kadem olma, sebatlı olma gayret etmeliyiz. Ömrümüzün daha sonraki yılları, daha önceki yıllarına göre gelişme ve değişme ve güzelleşme göstermeli. Buna çalışmalıyız. Daima daha iyi olacağım, kötülüklerimi atacağım, iyilikleri alacağım diye. Efendim... E, çalışmalı bu birinci hadisi Şerif çok önemli Tabii her zaman hepimize lazım sizlere de lazım Efendim söyleyene de lazım dinleyene de lazım hepimiz bu dünyada imtihan olmakta olduğumuza göre imtihan devam ediyor Efendim Melekler bizim davranışlarımızı yazıyorlar. Yani hakemler gibi, hakemlerin puanları tespit ettiği gibi hayatımızdaki her şey tespit ediliyor, yazılıyor. Bunların mükafatı veya cezası da mahkeme-i kübradan sonra karşımıza gelecek. Onun için mutlaka işte böyle... Kendimizi daha iyi bir kul etmeye çalışma gayreti içinde olmamız lazım. Bu hadis-i şerifler bize bu şevki vermeli, bu aşkı vermeli veyahut mevcut olan şevkimizi, aşkımızı kamçılamalı, irademizi takviye etmeli, niyetimizi kuvvetlendirmeli. Tamam ben böyle yapacaktım zaten, niyetim böyleydi, o halde bu cuma yapayım diye Efendim, insan adımını atıvermeli. Hayırlı olan tarafa kararını verivermeli. İşte Cuma. Buyurun gusül abdesti alın. Efendim bir güzel tevbe edin. Bundan sonraki ömrünüzde güzel kul olmaya çalışın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten e, rivayet edilmiş kısa metni buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men ahabbe en yecide taamel iman fel yuhib fel yuhibbul mer'e la yuhibbuhu illa lillah diyor ki peygamber efendimiz sizden herhangi biriniz eğer imanın lezzetine varmak tadını hissetmek istiyorsa sizden her kim ki imanın lezzetini duymak duymayı severse fel yuhibbel mer'e Kişiyi sevsin. Yuhibbe olur. Yuhibbe olur. Yuhi, üç harekete caizdir. Çünkü emir, emir gayip. Fel yuhibbel mer'e fel mer'e fel mer'e olabilir. Efendim, e, kişiyi sevsin. La yuhibbuhu illa lillah. Ancak ona sadece Allah için sevsin. Yani sevgili kardeşlerim, birbirimizi seveceğiz. Bu Allah'ın emri. E, sevince de bu sevgiden dolayı içimizde bir değişiklik olacak, bir gelişme olacak, bir başkalaşım olacak. O zaman e, İslam'ın ne olduğunu anlayacağız, imanın ne kadar tatlı olduğunu anlayacağız, o manevi lezzetlerin efendim farkına varacağız, o büyük mümin insanların Evliyaullah'ın hayatlarındaki güzelliklerin efendim neden olduğunu sırrını anlayacağız, imanın ne kadar e, hoş bir şey olduğunu anlayacağız. Tabi, e, işte bunun için bir çare söylüyor Peygamber Efendimiz. Müslümanlar birbirlerini sevecek ama e, kişi bir kişiyi sevsin ancak Allah için sevsin. Başka bir şey için sevmesin, sadece Allah rızası için sevsin diyecek. Tabi, insanlar birbirlerini e, seviyorlar, dost ediniyorlar, arkadaş oluyorlar, komşu oluyorlar, efendim, Muhtelif vesilelerle oluyor bu. Mahalle arkadaşlığı diyoruz, çocukluk arkadaşlığı diyoruz, komşuluk diyoruz, dükkan dostluğu diyoruz. Efendim askerlik arkadaşlığı diyoruz. Okullardaki e, efendim arkadaşlık, okul sıralarındaki, mektep arkadaşlığı diyoruz. Ondan sonra efendim işte kahvedeki arkadaşlık vesaire, kulüpteki arkadaşlık devam ediyor bu böyle. Çeşitli şekillerde insanlar Birbirlerini seviyorlar ve kızıyorlar. Sevmek duygusu da var. Sevmemek duygusu da negatif bir sevgi. Yani sevginin olumsuzu. Yani sevmiyor. efendim Bir çeşit sevmek. Sevmemek de negatif bir sevgi diye düşünebiliriz. Veya onun zıttı diye düşünebiliriz. İnsanlar birbirlerini seviyor veya sevmiyor. Peki sevdiğimiz insanlar. Yani hepsi sevilmeye layık mı? Kimleri sevmeliyiz? Çok kısa söylememiz gerekirse... Efendim insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi e, efendim, meydana getirir, gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozerken, onun yaptığı kötülüklere bulaşır, İçkiye bulaşır mesela, kumar'a bulaşır, efendim bilmem e, daha başka kötülüklere e, bulaşabilir, hava iyileşebilir, efendim çeşitli e, e, ailesinin istemediği, yaka sıktığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı, efendim e, bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. E, dost edinirken efendim bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Yani insan kimi seçmeli? E, bu hususta İmam Gazali'nin İhyay-i Ulumunda kardeşlik ve ah. Arkadaşlık kitabı diye, bölümü diye bir bölüm var İhyay-ı Ölüm kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Mutlaka İhyay-ı Ölüm vardır veya Kimya-i Saadet onun özeti mahiyetinde vardır. Tabi bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın, dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seç seçmek lazım. Neden? Ötekiler günahları işlediği için bu da onunla arkadaşı ederse o da günahları onunla beraber işler. Sonunda cehenneme düşer. Dünyası ahirete mahvolur diye. E, efendim, ne yapması lazım? Dindar insan seçmesi lazım. E, dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli. Hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli. Yani bazı alimler vardır. İslam'ı bilir. Arapçası vardır. Efendim Arap ülkelerinde e, tahsil görmüştür. E, İslam'ı bilir, Kur'an'ı bilir. Böyle tipler var. Hatta bunlardan bazı kimseler tanıdım ben. İşte e, Osmanlı devresinde okuduğu için Arapça, Farsça okumuş. İslam'ı küçükken öğrenmiş. Efendim amme cüzünü bitirmiş. Şu yaşta hatmetmiş. Babası efendim müftüymüş. Dedesi vaizmiş anlatıyor kendisi ama kendisinin hiç İslam'la, imanla hatta alakası yok. Hatta münkir. Açıkça söylüyor ben diyor inanmıyorum diyebiliyor. E, efendim inançsız insanların mesela cemiyetlerine gitmiş, kaydolmuş filan olabiliyor. Yani bilgi yetmiyor. Bilgi ne olmalı? Uygulanmalı. İlmiyle insan amil olmalı. O halde hangi alimle insan ahbap olmalı? İlmiyle amil olan, ilmini kendi hayatında uygulayan faziletleri kazanmış olan bir alimle arkadaş olmalı. Aksi takdirde ötekisi zaten kendisini kurtaramamış. Hani yine böyle halkımızın güzel sözlerini ben çok seviyorum. Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldığı gayriye himmet ede kendisi muhtaç kendisini kurtaramamış başkası nasıl kurtaracak? Öyle değil. İlmiyle amil olan faziletli insanları efendim dost edinmeli insan. Calisil, ülemâ, alimlerle oturup kalkın. Efendim onların meclislerine devam edin diye hadis-i şeriflerde tavsiye var. Çünkü şöyle bir umumi tavsiyesi daha var Peygamber Efendimiz'in gördüğün zaman onun görüntüsü sana Allah'ı hatırlatıyorsa, böyle bir kimseyle arkadaşlık et. Bir kimse bir kimsenin sohbeti konuşması, konuştuğu zaman senin dindarlığını, takvanı ahirete olan şevkini, Allah'a olan kulluk arzularını arttırıyorsa, öyle kimseyle arkadaşlık et diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunlardan çıkan sonuç şudur. İnsanın esas itibariyle Allah'ın rızasını kazanması lazım. Allah'ın Sevdiği, razı olduğu kullarını soktuğu cenneti kazanmaya sebep olacak. Efendim bir hayat tarzı sürmesi lazım. Bunu sağlayacak, buna engel olmayacak kimselerle arkadaşlık etmesi gerekiyor. E peki tamam böyle iyi bir kimseyin yanına yanaşıyor bir insan, onun meclislerine devam ediyor, sözünü dinliyor filan. Ama bu bunun da bir niyeti olması lazım. Yani her işte niyet olduğu gibi namaza başlarken niyet var, oruca başlarken niyet var, zekatta niyet var, haçta niyet var. Tabi bu arkadaşlıkta da niyet ne olacak? Allah'ın rızasını kazanmak olacak. Allah için arkadaşlık olacak. Başka sebeplerle arkadaşlıklar olabilir mi? Olabilir. Menfaat ilişkisi olabilir. Kendisi oradan bir menfaat umuyordur. Onun için e, bu arkadaşlığı kurmayı düşünür. Onun için yanaşır yanına. Dünyevi bir menfaat için, efendim bir şey kazanmak için, bir sonucu elde etmek için yanına yanaşabilir. Tabi ameller niyetlere göre olduğu için kötü niyetlerle yanaşan insanların da e, sevap plan alması mümkün değil. Yani bu gibi e, e, insanlara verilecek olan... E, mükafatları kazanması mümkün değil. İyi insanlara verecek mükafatı kazanamaz. Onun için Allah için seveceğiz. Sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki tasavvuf yar olup var olmamaktır. Yani tasavvuf arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim aksine onlara bir şeyler kazanmayı, kazandırmayı, hizmet etmeyi şey yapacak. E, niyet edecek. Bir mutasavvuf, bir derviş, birisiyle arkadaş olduğu için niçin arkadaş olur? Şuna hizmet edeyim de tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona e, yanına yanaşayım da, efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye yani alıcı, sömürücü değil verici, bahşedici, ihsan edici edici olması lazım. Tasavvufta bu böyle. İslam'ın kökü böyle tavsiyeler böyle bu hadis-i şerifte onu gösteriyor işte yani bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men ahabbe ahan lillahi ve fillahi fillahi kale inni uhibbuke lillahi fekad ahabbehu ve dahil acemi an el cennet. Kimin sevdiğini Allah için erfaa dereceten li hubbihi allezi ahabbahu lehu. Bu da Buhari'nin e, el Edebül Müfred kitabında e, efendim bir e, kaydettiği bir hadis-i şerif. Men ahabbe ahan lillahi fillah. Allah yolunda Allah rızası için bir Müslümanı kardeş edinir de severse bir insan bir Müslüman kardeşini Allah rızası için Allah yolunda efendim severse Kale inni ohibbuka lillah ben seni başka bir maksat için değil mevkiin, makamın, paran, pulun efendim için değil Allah için seviyorum derse fakat ehabbehullah, Allah o niyetle o onu seven kimseyi sever. Yani muhabbetten Allah'ın rızası kazanılıyor, Allah'ın sevgisi kazanılıyor. Fe cemi anil cennet. Seven kişi de cennete girer, öteki kişi de sevilen kişi de cennete girer. İkisi de cennete girer. Bir Müslüman bir Müslümanı Allah yolunda, Allah için Arkadaş edinir, kardeş edinir, ahiret kardeşi edinir, e, din kardeşi edinir, tasavvuf kardeşi edinirse Allah seviyor. ikisinde de cennete söküyor. Hangisinin derecesi daha yüksek? Kânellezi ahabbe Allah yolunda o sevgiyi, o arkadaşlığı kuran, o niyetle başlatan kimse, erfa'a dereceten derece itibariyle cennette daha yüksek olur. Çünkü o başlattı. Ötekisi kendisine gelenin e, müracaatını hoş karşıladı. Kendisine gelene kucak açtı. Ama ilk başlatan Allah için başlatan o, onun derecesi daha yüksek olur. Çünkü o e, Allah için sevmişti onu. Ondan dolayı efendim e, derecesi daha yüksek oluyor. Demek ki sevgi arttıkça cennette derece artıyor. Ne kadar güzel İslam dini e, sevenleri cennete sokuyor. Ahiret kardeşi olanları, e, efendim dindeki samimi kardeşliği, dostlukları cennetle mükafatlandırıyor. Sevgisi daha çok olan kardeşliği daha candan yapanın derecesi cennette daha yüksek oluyor. Birisi biraz kenarda duruyor, sakin duruyor, pasif duruyor pasif değil edilgen diyelim çekingen diyelim çekingen duruyor onun derecesi daha aşağıda efendim böyle hareketli hızlı ceval hizmet ehli gayretli olan himmetli olan daha yüksek dereceye çıkıyor sevgili kardeşlerim özetleyelim efendim tevbe etmemiz lazım tevbeden sonra tevbemize devam etmemiz lazım ee, iyi devam edersek tevbeden sonra Allah geçmiş günahları siler ve ondan sonraki iyilikleri mükafatlandırır. Sonuç iyi olur. Ama tevbeden sonra tevbeyi bozarsa bir insan hem tevbeden evvelki günahları efendim hesaba sokar hem de ondan sonrakileri manasına bir, bir de yani insanın ömrü ilerledikçe, gittikçe iyiliğe doğru gayret etmesi lazım. E, manası çıkıyor demiştim. O halde e, günden güne daha iyi bir insan olmaya çalışalım demiştik. Bu konuşmamdan çıkan bir ders buydu. İkincisi birbirlerimizi seveceğiz sevgili kardeşlerim. Çok muhtacız. Bu devirde çok muhtacız. Görüyorsunuz. iki kardeş efendim iki arkadaş arkadaş olmuşlar efendim. Beraber içmişler beraber içtikten sonra sarhoş olmuşlar. Birbirlerine kötü söz söylemişler. Küfretmişler. Küfredince ötekisi kızmış. Bıçağını çekmiş. Efendim dışarı sürüklemiş. O dışarıda gene küfredince o da ötekisini kesmiş başını karakola getirmiş. Gazetelerde ne korkunç şeyler duyuyoruz. Bunlar neden? İşte İslam olmadığından. İslam'dan uzaklaşıldığı için çok ihtiyacımız var sevgiye. Sevginin ne kadar mühim olduğunu gösteren bu hadis-i şerifi hiç unutmayalım. Seç seveceğiz. Kimi seveceğiz? E, dindar, alim, fazıl, ahlaklı, edepli efendim ibadetini uygulayan, bilgili de uygulayan kimseleri seveceğiz. İyi insanların etrafında efendim e, toplanacağız. Kendi arkadaşlarımızı seçerken dikkatli seçeceğiz bu cins kimseleri seçeceğiz. Efendim sevdiğimiz kimseleri de Allah için seveceğiz. Çünkü Allah için, Allah yolunda bir insan bir kimseyi severse ve seni ben sırf Allah rızası için seviyorum. Parampolun için değil, mevkiin, makamın için değil derse Allah ikisini de cennete sokacak. Ne kadar güzel. Efendim e, bu işi başlatan daha efendim atak olan, daha böyle önde bu işi e, efendim e, olma, oluşmasına e, efendim şey yapmış olan sebep olan kimsenin de cennette derecesi daha yüksek olacak. Yunus Emre'nin sözü var sevelim sevelelim diye. E, tabii o bu hadis şerifleri bizden önce okumuş mübarek bir de güzelce tel temiz arı ve duru bir Türkçe ile çok sade e, cümlelerde çok derin manalar böyle hadis şeriflerin tercümlerini ayet-i kerimelerin tercümlerini ne kadar güzel e, şiirlerine e, şey yapmış. Aksettirmiş şiirleri her birisi cevher gibi her mısra sevelim sevilelim diyor. Bu tabi herkes bir başka türlü anlar ama böyle hadislerden alındığı için işin kökünü biz daha iyi anlıyoruz. Demek istiyor ki seversek yani ben onu sevim o da beni sevsin ama seversek Allah bizi sever. Sevi, severim ki sevilelim demek istiyor yani belki e, sevginin çok önemli olması Dolayısıyla e, Allah e, efendim cennette buluştursun. Mevlana Celalettin Rumi efendimiz Kaddesi, Allah süral-azizin. Efendim bütün şiirleri aşkla ilgili. Yunus Emre'nin divanının büyük bir kısmı aşkla ilgili. Bütün mutasavvıfların efendim divanları, hayatları, sözleri, sevgi, muhabbet, aşkla ilgili aşık paşalar vesaireler Türk edebiyatına okursanız hatta divan şairi sandığımız bazı şairlerin efendim böyle şaraptan, meyhaneden, sakiden bahseden şiirleri bile aslında birer remizdir. O sevgi o bizim e, efendim ayyaşların, sarhoşların anladığı sevgi değildir de ilahi sevgiyi efendim e, kastetmektedir yani. Bizim büyüklerimiz sevgiye çok önem vermişler. Belki Osmanlı'nın başarısının temelinde bu sevgi var. Yani sevgiye önem vermek ve sevgiyi topluma yerleştirmek, toplumda efendim yaşanılan bir ahlak haline getirmek sevmeyi, efendim, seven kişiler olmayı, sevebilen kişiler olmayı efendim başarmak çok önemli. İnsanlar bugün sevemiyor işte görüyorsunuz. Efendim bombaya sarılıyor, bombayı karnına şey yapıyor, kendisi de ölüyor. Birkaç kişiyi de öldürüyor. Yani kin var, sevgi yok. Yani insanların sevgi eğitimi azalmış. Bu neden olmuş? İslam'ın eğitimi azaldığı için olmuş. O halde biz bu ecdadımızın yolunu ihya etmeliyiz. Ecdadımız bizden çok daha iyi Müslümandı. Mevlana'ların, Yunusların, o Evliya Allah'ın yolunda gitmeliyiz. Bu sevgiyi tekrar aramızda canlandırmalıyız. Kaybettiğimiz sevgileri, muhabbetleri, güzel ahlakı, adabı, erkanı efendim. Yani yaradılanı, yaradandan ötürü hoş görmeyi tekrar efendim toplumumuzda uygulanan, uygulanmakta olan, severek uygulanan efendim davranış şekilleri haline getirmeliyiz. Allah Teala Hazretleri cümlemizin gözümüzdeki perdeleri kaldırsın. Şimdi biz İslam'ın güzelliğini görüyoruz. Çünkü Kur'an okuyoruz, hadi okuyoruz da e, toplumumuzda bazı kimseler var. Aydın sanıyor kendisini. Amerika'da okumuş, efendim İngiltere'de okumuş, Fransa'da okumuş, Almanya'da okumuş. Batı adetlerine göre yetişmiş. İslam'ı bilmediği için İslam'ı e, anlamıyor. Yani güzelliklerinin farkında değil. Perdenin arkasında, dağın ötesinde İslam diye bir şey. Ona göre İslam eski çağların efendim çağ dışı bir yaşam tarzı. Hayır değil. Bu devirde en çok muhtaç olduğumuz bütün ilaçların bulunduğu çok güzel bir ayrı alem. İslam. Ayrı bir iklim. Dağın öbür tarafına bir açsak o bayırları çıkıp efendim dağın öbür tarafını bir görsek şahane manzara. Çok efendim böyle özlemini duyduğumuz her çeşit manevi güzellikleri göreceğiz. Ben hatırlıyorum. Rahmetli hocamızla hacca gidiyorduk. Çok şiddetli bir kış. O yani 30 küsür sene önce. Çok şiddetli bir kış. Efendim Adana yolu Pozantı'da kapandı bulutluluğu için. Tırla kaydı için yol kapandı. Biz döndük. Efendim Karaman üzerine Ereğli'de geceledik. Karaman üzerinden kar, kış, kıyamet, sis, göz gözü görmüyor. Efendim, bacalardan çıkan dumanlar da havayı kirletmiş. Hava kirli havada şehirlerin üstüne yorgan gibi çökmüş. Çok böyle ezalı, cefalı buzlar üstünde kayarak kar yolundan gidiyoruz biz böyle kaya kaya arabayla. Şeyde e, Mut yolu üzerinde Sertavul geçidine geldik arka tarafımız kış. Geçidi şöyle bir aşı, aşı verdik. Akdeniz günlük güneşlik. Pırıl pırıl yemyeşil, sıcacık efendim yani iç Anadolu'nun o kışı kara kışı böyle damlardan kol gibi, bacak gibi sarkan buzlar yok. Her taraf pırıl pırıl ne kadar hoşumuza gitti. Sil Silifke'ye indik Göksu Vadisi'nden bayıldık. İşte bu benim hayatımda çok canlı bir hatıradır. İslam böyle. Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler! Bakın, şimdi siz kara kışta gibisiniz. Gelin, bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu Efendim istipaslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın. Bakın, İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar, çiçeklik... Meyvalı efendim tatlı ve güzel ne kadar tertemiz havalı onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere efendim dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta efendim üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim e, su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim, bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın, hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin, ona uymayı ihsan eylesin, batılı batılı olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı ve nasip eylesin. Hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını Rabbim bol bol ihsan eylesin. İki canında cümlenizi sevdiklerinizle aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.